Biraz böyle e, imkan olduğu kadar tafsilatla izah edelim. Şimdi zekatın e, bir malda zekatın farz olması için, gerekli olması için o malda 6 tane şartın bulunması lazım. Onlardan bir tanesi nisab olacak öncelikle. Yani asgari zenginlik ölçüsü sayılan nisaba sahip olacak bir insan. Bu da 80.9'da 18 gram altın. Ve insanın bu nisaba sahip olduktan sonra bir yıl geçecek. Yani bir yıl içerisinde, yıl içerisinde harcamış, o para bitmişse... Tekrar elinde 80.18 gram altın geçince veya ona denk bir para geçince zekat takımı yeniden başlatılır. Bir sene geçecek demek ki. Sonra borçları hariç bu 80.18 gram olacak. Mesela bir insanın örnek veriyorum 10.000 lira parası var ama 5.000 lira da borcu var. Bu insanın borcunu çıkarttığı zaman 80.18 gramın altına ineceği için bu durumda yine zekat borçlusu olmayacak. Zekatın vacip olduğu şeylerden bir tanesi de, şartlardan bir tanesi de nami olması gerekiyor o malın. Nami olması demek o malın ticarette kullanılarak veya affedersiniz mesela insanın devesi varsa, ineği varsa bunlar zaten görünen bir nama doğum yoluyla çoğalırlar. Ee, ticaret yoluyla o insanın o parayı değerlendirip arttırması gerekiyor. Şimdi bu şarttan yola çıkarak kardeşimizin sorularına cevap verelim. Bir insan ikinci bir arabası bile olsa. Eğer bu arabayı ticaret için almamışsa veya ikinci bir ev var veya bir evde oturuyor, ikinci bir ev daha almış. Ticaret maksadıyla alıp satmak maksadıyla almamışsa, nema şartı olmadığı için, ticaret maksadıyla almadığı için o mal zekata tabi değil. Doğru, ihtiyaç bir evle gideriliyor. İhtiyacı ilk evle gideriliyor ama ikinci evde ticaret maksadıyla almamış. Ha şu var. mesela Şunu ki, yapabilirim hocam. Hemen şurada bu buyurun. soruyu sormam gerekiyor. Buyurun. Yani mesela birinde oturuyor, diğerinde de dedi ki... Ya işte 3-5 sene sonra satarım. Hmm. Ama o 3-5 senelik zaman zarfı içerisinde de kirasını alalım. işte evet. ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Uzun vadede kar getirmesi için alınan bir evde de bu düşünülür Evet. Şimdi eğer şu anda mesela diyelim ki ilk aldığında bir insan ikinci evi veya arabasını kullanmak maksadıyla alıyorsa maksadı kullanmak. Ben bunu da kardeşimizin dediği gibi ihtiyaçlarında kullanıyorum. Veya eşim için almışım, çocuklarım için almışım. Ama satmak için değil, ticaret için almamışım. Ha ileride Allah kerim. Belki de iyi bir müşteri çıkar veya ben arabayı değiştirmek isteyebilirim, satabilirim. İleride satma niyeti şu anda onu ticaret malı haline getirmez. Hmm. Dolayısıyla ticaret malı olmaz o. İkinci evinden dolayı, e, arabasından dolayı dolayısıyla zekata tabi değil o. Şimdi insanın evi var ve kira gelirler alıyor ondan. E, bir defa her Müslümanın 80.18 gram altın veya ona denk bir parası olan, bu para eline geçtikten sonra bir zekat takvimi oluşturmalı. Bu para benim elime ne zaman geçti? Örnek veriyorum bir Ramazan'da geçti. Onu bir defa not etmeliyim. Daha sonra diyelim ki ertesi sene bir Ramazan geldiğinde benim elimde hala o para duruyorsa ve yine o para e, elimde dururken kira gelirleri de elde etmişsem ve gelecek sene bir Ramazan'da kira gelirlerinden de bir şeyler oldu. Ve eskiden de param vardı. O kira gelirlerini de paramın üstüne koyacağım ve zekatın hepsinin zekatını vereceğim. O kira gelirleri için ayrıca bir sene beklememe gerek yok. Ancak diyelim ki mesela bir insan düşünün kiraları geliyor. Doğrudur ee, kirayı elde ediyor ama peşin versin evini ve 10 bin lira kira elde etmiş olsun. Ancak bu insan 10 bin lira eline geçti nisaptan fazla ama sene içerisinde onu harcadı. Bir sene sonra o paraselinde kalmadı. Dolayısıyla yine zekata tabi değil kira gelirim. Şöyle özetleyelim kira geliri elde eden bir insan... Eğer elinde başka tür parası da varsa, önceden de parası varsa nisaba aşan onu da zekat verme mevsiminde, zekat verme günü geldiğinde o kira gelirlerini de onun üstüne koyar ve hepsinin birden zekatını verir. Ama kendisinin elinde nisap miktarı bir para yok. Sadece kira geliri varsa bu durumda o kira gelirlerini yıl içerisinde harcıyor, bir sene sonrasında kalmıyorsa, bu durumda o kira gelirleri de zekata tabi olmaz. Son bir cümle ifade edelim müsaade buyursanız. Buyurun, buyurun hocam. Yani şimdi bazı durumlardan zekatın bir takım şartları tahakkuk etmediği için insan zekat borçlusu olmayabilir. Örnek veriyorum mesela bir insan düşünün. Üç tane evi var, dört tane evi var kendisinin. Ve bu dört evini ticaret için kullanmıyor ama hepsi kendisinin evi. Veya iki üç tane arabası var. Doğrudur. Nema dediğimiz o şart, zekatın vacip olmasında aranan nema şartı o mallarda yoktu. Hakkuk etmediği için zekat borçlusu olmuyor. Ama Kur'an bize diyor ki Furkan hocam وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ mahrum. İnsanların, o müminlerin malında bir hak vardır. İsteyen ve utandığı için, isteyemeyen için. Dolayısıyla zekat sınırları miktarı belirlenmiş bir farz vaciptir. Ama bunun ötesinde de Müslümanın, Tasadduk etmesi, infak etmesi gerekli. Düşünün ki bir insan 3-4 tane evi var, zekat bana sordu o zaman ben zekat borçlusu değilsin diyeceğim. Ama bu insanın en azından zekat borçlusu olmasa bile en azından o evlerinden bir tanesinin zaman zaman fakire oturarak bir nevi o evin zekatını vermesi. O arabasından Müslümanları istifade ettirerek bir nevi arabasının zekatını vermesi. Ve yine çeşitli zamanlarda infak etmesi, sadakada bulunması doğru olandır, e, İslam'ın ruhuna uygun olandır. Evet